Ahmet İnselli Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Yeni yılda yeni bir savaşımız daha olacağı benziyor. Gittikçe endişe verici haberler var bu Yemen ile ilgili olarak özellikle bütün dünyayı da tehdit eden bir yer olduğunu öğrenmiş olduk bir demire değil mi? Evet. Çok yani dün Clinton Dışişleri Bakanı Amerika'nın öyle bir açıklama yapmış. Obama da bayağı üst düzey istihbarat yetkilileriyle toplanıp bu Yemen sorununu nasıl çözeceğini konuşuyormuş. Evet, bir Yemen sorunu olduğu kesin. Yani sorunsuz bir yer değil. Evet. Hatta tam tersine sorun yumağı bir yer. Fakat bunun dünyayı tehdit edecek boyutta bir sorun olduğunu tasarlamak için gerçekten dünya çok küçük olduğunu düşünmek lazım yani bu sorunun boyutuyla dünyanın sorun boyutu arasında bir ciddi fark var ama galiba bazılarının bu tür sorun merkezlerine ihtiyacı var Yemen'de ciddi bir sorun var ne zamandan beri var derseniz aslında 1963'te Yemen'in Güney Yemen'deki İngiliz kolonyalizmine karşı e, silahlı mücadelenin başlaması e, ile başlatabiliriz onu. Ee, 1967'de iki ayrı devlet kurulmasıyla bunu devam edebiliriz. Kuzey Yemen ve Güney Yemen. Ee, bu Güney Yemen sosyalist e, bir devlet olmuştu. Kuzey Yemen ise daha dağlık, daha e, feodal ilişkilerin hakim olduğu bir e, Sırtını Suudi Arabistan'a vermiş bir e, devlet olmuştu. Bu Kuzey Yemen, e, Güney Yemen e, ayrılığı 1990'da sona erdi ve Güney'in sosyalist rejimi aslında 1986'da <gülüyor> Güneydeki e, rejim bir iç savaş yaşadı. Birkaç ay süren bir iç savaş yaşadı. Bu prestolojikası sonrasında ne olduğunu e, şaşırmış durumdalardı. Ve bu iç savaş sonrasında zaten güney çöktü ve 90'da güney ile kuzey birleştire, Daha doğrusu kuzey güneyi e, e, içine aldı tam bir birleşme olmadı çünkü güney hakikaten çok daha güçsüz iç savaşında verdiği o planlı ekonominin çökmesinin sovyetik bir rejimin çökmesinin getirdiği şaşkınlıkla kuzey güneyi içine aldı ve dolayısıyla kuzey birdenbire Yemen'de Kuzeydiler hakim kesim haline geldiler ve hala da Kuzey-Güney çatışması devam ediyor. Bu e, bir e, kuzeydeki bir e, e, Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olduğunu veya sözcüsü olduğunu tahmin ettiğim bir kişinin bir söyleşisinde okudum. Şöyle bir benzetme yapıyor. Bizim diyor güneye harcadığımız para e, Almanya'nın, Batı Almanya'nın yani, e, aynı ölçeklere getirirsek Batı Almanya'nın Doğu Almanya'na harcadığı birleşme sonrası harcadığı paradan daha fazladır e, diyor. Bu şu anlama geliyor. Biz Güney bize muhtaçtı ve biz tabii ki bu memleket, bu, bu ülkenin efendileriyiz. Tabii bu Güney'de de inanılmaz bir tepki yaratıyor. Ee, bir kere Güney ile Kuzey arasında <gülüyor> zannedildiği gibi öyle bir tarihi birlik yok. Ee, bir buçuk yüzyıl bir e, İngiliz e, sömürgesi olmuş bir yer Güney. Kuzey ise daha bağımsız kalmış, i̇şte Osmanlı ile çok uzaktan bir bağ kurmuş. Ama genel olarak e, kabilelerin, e küçük şefliklerin, küçük imamlıkların e, olduğu, Şiirlerin çok e, bol miktarda bulunduğu bir bir bölge. Dolayısıyla Güneyliler, Kuzeylileri e, basit, kavgacı, dövüşken, silaha düşkün. Ee, biraz e, geri hatta biraz değil, fazla geri e, kişiler olarak e, tanımlıyorlar ve küçük görüyorlar. Kuzeylerde, Güneylileri e, tembel e, la, işten çok e, e, laf yapan e, İngilizleşmiş yabancılaşmış, batılılaşmış e, e, kişiler olarak görüyorlar ve e, bu ikisi arasında çok ciddi bir gerilim var. Bu gerilim 1990'da birleşme sonrasında hızla yeniden e, gündeme geldi. İlk defa 1994'te e, ayrılıkçı bir güney ayrılıkçı hareketi bir e, iki ay içinde kanlı biçimde Kuzey Ordusu tarafından e, bastırılmıştı. E, 2007'den itibaren bunun e, yeniden gündeme geldiğini görüyoruz. E, 2007'den itibaren güneyli e, subaylar 1994'te zorla emekli edilen güneyli subaylar e, hak eşitliğini talep ederek bir hareket başlattılar ve bu hızla e, iki yıldan beri hızla bir siyasal e, federalist kimisine göre konfederalist kimisine göre kimisine göre de ayrılıkçı e, hareketler haline geldi e, ve e, iki, iki, iki taraf arasında ciddi bir gerginlik var. Bu birinci gerginlik bitmedi. Evet. İkinci bir gerginlik <gülüyor> noktası Kuzeyde e, Suudi Arabistan e, e, ku, e, Kuzey Yemen'in e, kuzey e, batısında yer alan e, Şii azınlık. Bu Şii azınlığı kendine Huticiler olarak tanımlıyor. Çünkü 1997'de Şeyh Hüseyin Bedrettin el-Huti tarafından kurulan bir genç müminler hareketi var. E, bunlar çok radikal, e, kökten dinci bir e, Şii hareketi. Ve 2004'te yanılmıyorsam ya da 2003'te bu Şeyh Hüseyin Bedrettin el-Huti'nin öldürülmesine rağmen bu hareket bir ayrılıkçı hareket olarak özellikle Kuzey'in kendisini ezdiğini e, iddia eden ve eski bir e, Zeydi e, imamlığı e, 1950'lerden 60'lardan önceki Zeydi imamlığı yeniden de teşekkür etmek amacını taşıyan bir ayrılıkçı hareket Şii ayrılıkçı hareketi. Bu hareket örneğin geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan sınırına girerek Kuzey ordularının sıkıştırmasından kaçmak için Suudi Arabistan sınırına girerek Suudi Arabistan'da Kasım ayında oldu bu 2009 Kasım ayında Dukan Dağı'nı işgal etti. Ve Suudi Arabistan orduları Ee, Yemen sınırına girerek bu ayrılıkçı Zeydi e, veyahut Hutici e, Şii hareketini e, bomba e, uçakla bombalıyorlar. Bu bir çok ciddi savaş var. Ölü sayısının e, tam ne kadar olduğu bilinmiyor ama e, mülteciler yüksek komisyalliğinin verilerine göre e, takriben e, e, 2000 kişinin öldüğü 55 bin kişinin e, mülteci olduğu yerinden yurdundan olduğu ve, e, ve 150 bin kişinin de e, toplamda 150 bin kişinin de e, bundan etkilendiği yani ya evinden evinin yıkıldığı ya evinden yaşadığı yerden kaçmak zorunda kaldığı bir e, çatışma var orada. <gülüyor> Bu çatışmanın arkasında da İran'ın olduğu tahmin ediliyor. Yani İran El Kaidenin arkasında falan değil elbette. Fakat bu e, e, Huthi hareketin arkasında e, İranın olduğu tahmin ediliyor. Yapılan bazı analizlere göre e, İran, e, Tahran, pardon, e, Lübnan'daki Hizbullah, Gazze'deki Hamas'tan sonra e, bir üçüncü kendisine e, destek destek verdiği ve aynı zamanda o bölgede bir e, a, e, Asli aktör olmasını Ve aynı zamanda o bölgedeki e, istikrarsızlık unsuru olabilecek bir asli aktör Yaratmak için bir üçüncü cephe açmış e, Diyorlar Bu hutici hareketli Bu hutici hareketin şöyle bir özelliği var e, Özellikle bu tür Şiiler e, Yemen kökenli bu tür Şiilerin Aşağı yukarı bir milyonu Suudi Arabistan'da yaşıyor ve çalışıyor ...aynı zamanda. Sadece Yemen'de değiller. Evet. <gülüyor> Büyükçe bir kısmını da... kovmuştu Suudi Arabistan onların. Evet. Kovmaya çalışıyor. <gülüyor> kovmaya çalışıyor son dönemde. Ee, dolayısıyla... E, ...bir ikinci cephe... ...ikinci sorun. Bu ciddi bir sorun. Çünkü e, Suudi Arabistan... E, nın, e, la ...yemen arasında... ...1500 kilometrelik bir kara sınırı var. Bu hutici hareket... E, ...Şiiler... ...Yemen'in kuzey batısındaki denizi kontrol ediyorlar. Suudi Arabistan dolayısıyla Yemen'in kuzey batısında deniz ablukası, ablukası, ab, pardon, ablukası uygulamayı e, başlamış veya başlamak üzere... ...ve kısmen başlamış, şimdi denetliyor fakat gözetliyor fakat yakında denetlemeye ve aktif bir ablukaya geçme ihtimali var... Diğer taraftan Yemen hükümetini bu ayrılıkçılara karşı mücadele destekliyor. Fakat bunu yaptığı zaman da Yemen'deki diğer Şiiler, yani İsmaililer falan, İran'a yakın olmayan Şiiler de bu sefer Yemen hükümetine sırt dönmeye başlıyorlar. Üçüncüsü El-Kaide. El-Kaide daha çok... Ee, bu Şii bölgesindeki e, oluşumlar içinde değil, daha çok görüldüğü kadarıyla güneyde e, ki daha e, feodal uzak e, merkezden epeyce uzak ve e, kabile ilişkilerinin tamamen hakim olduğu bu meşhur Afganistanla Pakistan sınırı arasındaki E, kabileler bölgesindeki yapıya benzer bir yapının olduğu yerde biraz yerleşmiş durumda. El-Kaide dediğimizde çoğunlukla Yemen'den Afganistan'da Sovyet işgaline karşı mücadele için gitmiş, mücahitlerin geri dönmüşleri çoğu bunların aslında. Bir kısmı El-Kaide'ye yakın, bir kısmı değil. Bu El-Kaide'nin ilginç tarafı birkaç ay önce biliyorsunuz, Suudi Arabistan'daki El-Kaide Güney Yemen'deki El-Kaide'nin birleşerek bir ortak örgüt e, simgesi kullanmaya başladılar. Bu ne dereceye kadar propaganda ne dereceye kadar karşı propaganda bilmiyorum ama e, Arap Yarımadası için El-Kaide e, diye bir örgütün varlığını öğrendik. Bu iki yani <gülüyor> Suudi Arabistan El-Kaide'siyle Yemen'deki El-Kaide'nin birleşmesinden oluşan bir örgüt ve bu son Nijeryalı e, kişinin Ömer değil mi Nijeryalı? Ömer. Ha. Maalesef. <gülüyor> evet. Nijeryalı e, Ömer'in e, bu Arap yarımadasındaki El Kaide örgütü e, tarafından yaptığı eylemin e, bu bu Arap yarımadası El Kaide örgütü tarafından sahiplenildiğini e, biliyoruz. Bu El-Kaide'nin küçük yani çok büyük bir teşkilat olmadığını gözlemciler söylüyorlar ama 100 kişi civarında olduğu söyleniyor çeşitli kaynaklarda evet, gördüm ben de 100 kişi civarında olduğu söyleniyor fakat bu El-Kaide'nin özellikle Güneyliler güneydeki bazı kabile şeflerinin El-Kaide'ye yakın olan ama aktif olmayan kabile şeflerinin bu Güneylilerle birleşerek Güney Hareketi'ni desteklediklerini belirtiyorlar. Tabii bu paradoksal bir durum çünkü Güneyliler El-Kaide'ye çok yakın olacak bir kesim değil. Buna karşılık da Kuzey'de Cumhurbaşkanı yani Kuzey derken Sana'da da yani Birleşik Yemen'in başkentindeki Cumhurbaşkanı Abdullah Saleh de El-Kaide'ci olup veya Afganistan'a gidip mücahit olup sonra çeşitli biçimlerde e, is, e, radikal İslamcılıktan dolayı gözaltına alınmış veyahut e, izlenmiş kişilerin içinde pişmanlık e, yasasından faydalanları, pişman olanların el-kâidecilere e, bu bu pişman olmuş el-kâidecileri e, devletin destek güçleri olarak örgütleme peşinde. Ve bu destek güçleri neye karşı destek güçleri olacaklar? Güneydeki Ateistlere çünkü onlar sosyalist gelenekten geldiği için kuzeydekilere göre güneydekiler ateist. Evet. Ve e, sapkın elektik Şiilere karşı. Evet yani aşağı yukarı anlayabildiysem... üç iç savaş aynı anda. Üç katışma üç gerilim üç iç, satışma, üç üç iç savaş. Üç, e, <gülüyor> yani bir iki tanesi biri iç savaş fiili biçimde bu e, ...huticiler... iç savaş yaşanıyor şu anda bölgesel olarak. Evet kuzey güney iç savaş olmamakla beraber ona doğru gitme potansiyeli çok yüksek bir de bunun üzerine el-kaide geliyor az veya çok ama bu ortamda tabii kimin nerede duracağı belli değil evet sünnilerle çeşitli şii şeyler, şii mensupları kolları arasında da Çatışma evet. var anladığım kadarıyla evet. ve bir de tabii Suudi Arabistan da kuvvetli Amerika'yı destekliyor. Amerikan askerlerinin de orada olduğuna dair özel kuvvetlerin olduğunu orada olduğunu dair bir bilgi var. Ee, e, Joe Lieberman'dan geliyor senatör. Yani, evet. Şahin yani yeşil bereller dedikleri ve Amerikan özel kuvvetleri zaten orada demiş. Ve hatta bir Amerikalı yetkiliden de bahsetmiş şeyin, e, bildirdiğine göre... ...Patrick Cockburn'un yazdığına göre... ...Independent'te... Evet. ...yani bir Amerikalı yetkili demiş ki sana da kendisine... Irak ...Dünün savaşıydı, Afganistan bugünün savaşı... ...eğer şimdi önceden hareketi vurmazsak... ...Yemen'de yarının savaşı olacak demiş. Tabii ki bu Yemen'le ilgili... E Endişe noktası bir kere Suudi Arabistan'ı destabilize yani Amerika açısından bakarsak Suudi Arabistan'ı istikrarsızlaştırma riski olan bir yer. Zaten El-Kaide bir kısmen Şiiler esas olarak Suudi Arabistan içindeki Şiilerin e, harekete geçmesi ve e, çoğunlukta oldukları bölgelerde petrol rezervlerinin kendilerinin denetimine geçmesini talep etmesini öneriyorlar. Bu tabii Suudi Arabistan için e, olabilecek en büyük tehdit. E, Amerika için de aynı şekilde benzer bir tehdit. Diğer taraftan e, Tahran'da e, olası bir e, petrol satışını Tahran'ın önümüzdeki dönemde engelleyecek bir uluslararası bloküs, ambargo karşısında e, dünya petrol üretiminin İran'ın üretmediğini, Suudi Arabistan'ın üretmesini engelleyecek bir istikrarsızlığı Suudi Arabistan'da yaratmak tehdidini e, kartını şu anda atmış durumda. E, dolayısıyla Yemen e, dolaylı bir e, e, savaş alanı diyebiliriz. Kendisi doğrudan Afganistan gibi doğrudan e, ilgi noktası olan bir yer değil. O kadar değil ki önümüzdeki bir kere çok yoksun. İkincisi önümüzdeki 10 yıl içinde bütün petrol rezervlerinin tüken tükeneceği aşağı yukarı kesin. Evet. 22 milyon civarında 22-23 milyonluk bir nüfusu var. 22-23 milyon nüfusu var. Hemen çok yoksul bir nüfus. ve dediğim gibi şu anda petrol ihracatçısı durumunda ama hızla azalıyor petrol rezervleri. Ee, dolayısıyla e, Yemen'in e, bir e, ikinci el e, savaş alanı olması e, söz konusu. Bir tek önemi var, stratejik önemi var. E, deniz kıyısı olması ve oradaki petrol geçiş hattına e, müdahale edebilecek bir e, stratejik yeri var. Zaten Dördüncü bir sorun kaynağı biraz evvel aklımızı çok karıştırmayayım diye söylemek istememiştim ama dördüncü bir sorun kaynağı da Yemen'in e, deniz kıyısının e, aslında büyük ölçüde korsanlık faaliyetlerini yapanlar tarafından e, kullanılıyor olması. Kullanılıyor olması. Yeşilberler daha çok o, yanılmıyorsam ilk baştan bu korsanlık faaliyetinin kara destekçilerini e, çökertmek üzere oraya gelmişlerdi. Evet ama e, tabii Yemen'in e, bir de şeyini de hatırlamakta fayda var herhalde. Yani Amerika Birleşik Devletleri ilk 7 yıl kadar önce işte bu füze atarak ülkeye Ee, ve bir arabayı da, da bir sürü insanı yakmışlardı şey olduğunu söylediler ee, Terörist olduklarını söylemişlerdi evet. İşte USS Cole gemisinin havaya uçurulması da aslında Yemenliler şey. tarafından bu korsanların kullandığı sistemi kullanarak Yapılmıştı evet. o da 2000'deydi hatırladığım evet. kadarıyla 10 sene önce Yani çok şey bir durum Suudi Arabistanlılar geç, daha geçtiğimiz iki ay önce e, Yemen'in e, kuzey Yemen'deki bazı e, köyleri ve e, Şii kampları olduğunu iddia ettikleri yerleri bombalayarak epey bir sivilin ölmesine yol açtılar. Tabii öldüren Suudi Arabistan ölen de Yemenli olunca pek dikkatimizi çekmiyor ama e, yani ciddi bir e, orada bir savaş var. Fakat dediğim gibi yani Yemen... E, Gerçi diyeceksiniz ki Lübnan da aynı şey değil mi? bir ikinci el savaş alanı daha çok. Yani Suudi Arabistan'ın istikrarsızlığı tehlikesi Yemen'i önemli kılıyor. öbür taraftan da İran'ın tabii korkuları var tabii. Evet, Şiiler üzerine. Yani burada Ama buradan bir 3. Dünya Savaşı çıkacaktır veyahut 21. yüzyılın e, ana sorunu olacaktır gibi e, projeksiyonlar yapmak e, için biraz erken gibi geliyor. Çünkü e, şu anda e, Yemenliler Yemenlilerle çatışıyorlar maalesef. Buna son verecek düşeyleri düşünmek lazım. Amerikalıların e, kendilerini düşünmekten önce Yemenlileri düşünmesi belki daha hayırlı olur kendileri açısından da. Ee, yani Yemen'ler Yemenlerle çalışıyor. Bu bu bu sorunu çözmek gerekiyor. Ee, sorunun üzerine böl ve yönet e, ilkesinin e, izleri, İngiliz hakimiyetinin sömürgecilik haki döneminin izlerini bütünüyle görüyoruz zaten bu Yemen'de. Ee, Ama başka bir şey de varmış Anladığım kadarıyla mesela Amerika Birleşik Devletleri Sadece bu özel e, Timleri kuvvetleri Göndermekle yetinmemiş e, Bir de on milyonlarca dolarlık Bir Yemen'in Kolluk kuvvetlerini takviye Tabii yani. ha Onu unuttum söylemeyi. Evet, evet. Suudi Arabistan ve e, Amerika evet. Sadece Amerika değil Suudi Arabistan ve Amerika e, Yemen'e e, inanılmaz inanılmaz derken Yemen'in bütçesine göre e, Çok büyük bir e, güvenlik harcamalarını destekleme amaçlı e, yardımda bulunuyorlar. Suudi Arabistan galiba Amerika'dan da daha fazla yardımda bulunuyor veya ikisinin birden toplamı bu bu söylediğin miktarı oluşturuyor. Evet o Hutilere karşı Suudi evet. Arabistan destekliyor Yemen kuvvetleri. Amerika kime karşı destekliyor bilmiyorum ama. İlk baştan bu e, korsanlığa karşı mücadele için başlamıştı. E, deniz korsanlığına karşı mücadele için başlamıştı. Fakat tabi esas olarak oradaki Kuzey'i desteklemeye çalışıyor. Yalnız Kuzey'in de şöyle bir sıkıntısı var. Cumhurbaşkanı Abdullah Salih dediğim gibi Amerika'dan destek aldıkça Yemenlilerin desteğini kaybediyor. Çünkü Yemen'de, biraz Yunanistan'da da aynı şey vardır. Yemen'de çok ciddi bir Amerikan alehtarlığı veya düşmanlığı veya tepkisi var. Dolayısıyla hükümet hakikaten hükümet tamamen sıkışmış durumda. Bir kere içeride e, parçalanan pa, zaten bir merkezi devlet, bütün ülkeye hakim falan demek bir fiksiyon Yemen açısından. Bunun yanında arkasını Suudi Arabistan'a verdiği zaman Şiiler iyice ayaklanıyorlar. Ar, e, arkasından Amerika'ya verdiği zaman bu sefer Güneyliler ve e, Yemenlilerin büyük bölümü hükümeti hainlikle suçluyorlar. E, dolayısıyla burada e, Amerika, Suudi Arabistan gibi sadece güvenlik Ve sadece güvenlik ve oradaki meşruiyeti son derece sınırlı bir devlet yapısını e, ayakta tutmaya çalışarak suni yöntemlerle ayakta tutmaya çalışarak yürütülen güvenlik politikasının e, uluslararası camia tarafından e, reddedilmesi ve oraya e, Yemen'in ciddi sorunlarını çözecek çözümlerin üretilmesi gerekli ve Yemenlilerin üretmesini sağlanması gerekli. Yalnız şunu da söyleyeyim, bu sorunların arasında belki Yemen'in birliğinin Parçalanması da söz konusu olabilir. Evet Söyledim. yani bu konuyu ya ülkeyi de konuyu da çok iyi bilenlerden biri Toronto san ha, evet. bir şey Erik Margolis yazmış Margolis evet, e, evet o da çok aslında ünlü Irak Iraka nasıl saplanacağını çok önceden görenlerden biri olarak da biliniyor bu bölgeyi iyi biliyor Orta Doğu'yu filan o şey demiş yani Amerika birleşik devleti bu karma karışığı yemene çekilirken askeri operasyonları genişletiyor bütün Somalya'da Kızıldeniz'de ve Güney Kenya'da Britanya, İran, Suudi Arabistan ve Mısır'da Yemen'le bağlantılı işler yapıyorlar yani bir arı kovanına çomak sokuldu çok daha kötü şeyler bekleyebiliriz demiş böyle bir kehaneti var Kötü şeyler beklemek konusunda e, hem fikrim çok daha kötüsü olur konusunda hem fikrim. Fakat bu kötüsünün e, şunu abartmamak lazım. E, bu kötü e, Batı'ya e, dokunduğu oranda kötü değil. E, Yemenlilerin yaşadıkları çok kötü. Evet. baştan. Yani burada bir tane e, El Kaide bağlantılı birisi Yemen'de eğitim işte Nijeryalı Ömer'den bahsediyorum. Ee, Yemen'de eğitim aldığı için birdenbire Yemen kötü Yemen'in durumu kötü Yemen kötü e, diye algılanmamalı bu onun çok tali bir unsuru çok tali bir sınıntısı Yemen'de sorun var esas ve bu Yemen'deki sorunun Amerikalılara ucu çok uzaktan değdiğinde gündeme geldiğinde o sorunun algılanması Yemen'deki e, sorunun kaynaklarını çözmeye yönelik politikalar üretmeye yetkin olmuyor O gözle bakıldığı için yetkin olmuyor. Bakın 2000 kişi ölmüş e, Yemen'de. Yakın tarihte. Kuti evet. ayaklanmasıyla. E, doğrusu ben Yemen'de ne oluyor diye bakıp da biraz daha e, kaynak araştırması falan yaptığımda öğrendim bunu evet, ki ben çok, ilgili bir insanım. Evet ben de öyle. Yani aynı fikirdeyim. Çok yani muazzam karışık bir bölgede istikarsızlığın had safhada artması ihtimaliyle de. Karşı karşıya olduğumuzu söylenebilir herhalde rahatlıkla. Evet. Peki. Peki. Çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.